Tam İl-Mahal, Saadet-i İkinci Kısım 1. Üçüncü Cilt, 105 Mektup Bu mektup, Şeyh, Hasen-i mektubuna cevab olarak yazılmış olup, unutulmuş sünnetleri meydana çıkarmayı ve bid'atten kaçınmayı teşvik etmektedir. Bu mektubumu yazmaya, besmele ile başlıyorum. Allahü u Teâlâ'ya hamd, seçtiği iyi insanlara selam ve dua ederim. Kardeşim, Şeyh Hasen'in mektubunu okuyunca çok sevindim. Kıymetli bilgiler ve marifetler yazılıydı. Bunları anlayınca pek hoşuma gitti. Allahü u şükürler olsun ki, Yazdığınız bilgilerin, keşflerin hepsi doğrudur. Hepsi Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere uygundur. Ehli sünnet alimlerinin doğru itikatları böyledir. Cenab-ı Hak doğru yolda bulundursun, yüksek derecelere eriştirsin. Yayılmış olan bid'atlerin ortadan kalkmasına çalıştığınızı yazıyorsunuz. Bid'at karanlıklarının ortalığı kapladığı böyle bir zamanda, bid'atlerden bir bid'atin ortadan kalkmasına sebep olmak ve unutulmuş sünnetlerden bir sünneti meydana çıkarmak, pek büyük bir nimettir. Sahih olan hadis i şeriflerde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana, Yüz şehit sevabı vardır. Bu işin büyüklüğünü, Bu hadis-i şeriften anlamalıdır. Fakat, Bu işi yaparken, Gözetilecek mühim bir incelik vardır. Yani, Bir sünneti meydana çıkarayım derken, Fitne uyanmasına sebep olmamalı, Bir iyilik, Çeşitli kötülüklere, Zararlara yol açmamalıdır. Çünkü, Ahir zamandayız. Müslümanlığın zayıf, garip olduğu bir asırdayız. Hadikada fitneyi anlatırken diyor ki, fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları hükümete karşı isyana kışkırtmak demektir. Zalim olan hükümete de itaat etmek vaciptir. Berika’da, 91. sayfada diyor ki: Başınızdaki amir bir Habeş hizmetçi gibi zelil, adi, aşağı kimse olsa da İslamiyete uygun emirlerine itaat vaciptir. İslamiyete uymayan emirlerine de fitneye fesada sebep olmamak için karşı gelmemeli, isyan etmemelidir. Din adamlarının insanlara Yapamayacakları fetvaları bildirmeleri de fitneye sebep olur. Köylüye ve ihtiyara tecvitsiz namaz kılınmaz demek böyledir. Çünkü bunlar artık öğrenemez ve namazı büsbütün bırakır. Halbuki tecvitsiz namazın caiz olduğuna fetva verenler vardır. Bu fetva zayıf ise de hiç kılmamaktan iyidir haraç olunca, başka mezhebi taklit caiz olduğunu düşünerek, cahillere, acizlere zorluk çıkarmamalıdır. Bu hususta, şerhül mafuvatta, izahat vardır. Kabirleri, türbeleri ziyaret etmelerine, evliyaya adak yapmalarına ve türbelere giderek, bereket istemelerine mani olmamalıdır. Öldükten sonra da, keramet sahibi olduklarını inkar etmemelidir. Çünkü caiz olduğunu bildiren fetvalar vardır. Berika 270. sayfada diyor ki: Allahu Teala'ya dua ederken peygamberleri ve salihleri vesile etmek ve vesile olmalarını onlardan istemek caizdir. Çünkü mucize ve keramet ölüm ile bitmez. Ölünce kerametin yok olmayacağını Remli de bildirdi. Velinin diri iken kılıfında olan kılıç gibi olduğunu, ölünce kılıftan çıkacağını, tasarrufunun daha kuvvetli olacağını Ejhuri bildirmektedir. Fitneye sebep olacak nasihati yapmamalıdır. Gücü, kuvveti, selahiyeti olan nasihat etmez ise müdahene olur, haram olur. Gücü yettiği halde fitne çıkarmamak için nasihat etmezse müdara denir caiz olur hatta müstehap olur güç kullanmak hükümet adamlarının vazifesidir alay edenlere zarar yapacaklara nasihat verilmez nasihat birinin yüzüne karşı olmamalı umumi olarak ortadan söylenmelidir hiç kimseyle münakaşa etmemelidir Rasulullah'a biri geldi. Onu uzaktan görünce, kabilesinin en kötüsüdür buyurdu. Odaya girince, gülerek karşılayıp, iltifat eyledi. Gidince, Hazret-i Âişe, radıyallahu anh'a, sebebini sordu. İnsanların en kötüsü, zararından kurtulmak için, yanına yaklaşılmayan kimsedir buyurdu. O, Müslümanların başında bulunan bir münafık idi. Müslümanları onun şerrinden korumak için müdara buyurdu. Fıskı, fuhşu, zulmü açık yani herkes arasında yayılmış olana başkalarına söylemek, gıybet olmayacağı ve şerrinden korunmak için müdara caiz olduğu buradan anlaşılmaktadır. Abdül-Rauf-i Münavi'nin Rahmetullahi Teâlâ Aleyh Künus kitabındaki hadisi şerifte insanlara müdara için gönderildim. Buyruldu. Dini ve dünyayı korumak için dünyalık vermeye müdara denir. Dünyalık ele geçirmek için dini vermeye müdahene denir. Tatlı dil ile iyilik ve hatta yalan söyleyerek gönül almak dünyalık vermek olur. Müslümanların Gizli yaptıkları büyük günahlarını görünce, örtmek lazımdır. Başkalarına söylerse, kazf olur. Zan ile, iftira ile söylemek ise, daha büyük günahtır. Merhum, Mevlana Ahmed'in, rahmetullahi teâlâ aleyh, Çocuklarının okumalarına, terbiyeli, bilgili yetişmelerine çok gayret ediniz. Zahiri ve batini edepleri öğretiniz. Tanıdığınız, görüştüğünüz herkesin, hatta orada bulunan bütün din kardeşlerimizin İslamiyete uymalarına, Sünnete yapışmalarına ön ayak olunuz. Bidat işlemenin, dinsizliğin zararlarına herkesi anlatınız. Cenab-ı Hak hepimize iyi işler yapmak nasip eylesin. Dini İslam'ın yayılmasına. Gençlere öğretilmesine çalışanlara başarılar versin. Dini İslam'ı yıkmak için temiz gençliğin imanını, ahlakını çalmak için uğraşan, yalan ve iftiralarla gençleri aldatmaya çalışan, din ve fazilet düşmanlarını aldanarak kötü yola sapmaktan yavrularımızı korusun. Amin. Bu düşmanlara zındık denir. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh ikinci cildin 68. mektubunda buyuruyor ki: hadisi i şerifte yeryüzünü küfür kaplamadıkça ve her yerde küfür ve kâfirlik yapılmadıkça Hazreti Mehdi gelmez buyuruldu. Bundan anlaşılıyor ki Hazreti Mehdi çıkmadan evvel küfr ve kâfirlik her tarafa yayılacak İslam ve Müslümanlar garip olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda, Müslümanların garip olacaklarına haber vermiş ve herç, fitne zamanında yapılan ibadet, Mekke'den Medine'ye, benim yanıma hicret etmek gibidir, buyurmuştur. Fitne ve fesat zamanında, polisin, askerin, ufak bir hareketi rahatlık ve sükûnet zamanlarında yapacakları hareketlerinden kat kat daha kıymetli olduğunu herkes bilir fitne yok olduğu zaman gösterecekleri kahramanlıkların kıymeti yoktur o halde ibadetlerin en kıymetlisi ve makbul olanı fitnelerin yayıldığı zamanlarda yapılanlardır kıyamet günü makbul olanlardan Kurtulanlardan olmak istiyorsanız Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği iyi işleri yapınız. Sünnet-i seniyeye, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yoluna sarılınız. Bu yola uymayan hiçbir şey yapmayınız. Ebu Kef rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn her tarafı Fitne kapladığı zaman bir hicret yapmakla yüksek dereceye kavuştular. Siz Muhammed aleyhisselam'ın ümmetisiniz. Ümmetlerin en iyisi olan ümmettensiniz. Ömrünüzü, leh ve la bile yani oyun ve eğlenceyle ziyan etmeyiniz. Çocuklar gibi top oynamakla vaktinizi elden kaçırmayınız. Yavrum Fitnelerin yayıldığı, fesatların çoğaldığı zamanlar, tövbe ve istiğfar zamanıdır. Kenara çekilmeli, fitnelere karışmamalıdır. Fitneler çoğalıyor. Gün geçtikçe yayılıyor. Peygamberimiz aleyhi ve alâ âlihissalâtu vesselam buyurdu ki, kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Gece başlarken karanlığın artması gibi olur. Sabah, evinden mü'min olarak çıkan çok kimse, akşam, kâfir olarak döner. Akşam, mü'min iken, gece safalarında imanları gider. Böyle zamanlarda, evinde kapanmak, fitneye karışmaktan hayırlıdır. Kenarda kalan, ileri atılandan hayırlıdır. O gün, oklarınızı kırınız, silahlarınızı, Kılınçılarınızı bırakınız. Herkesi tatlı diliyle, Güler yüzle karşılayınız. Evinizden çıkmayınız. Mektubattan tercüme tamam oldu. Müslümanlar, Bu nasihatlere uymalı, Mevdudi ve Seyit kutup gibi Mezhepsizlerin, sapıkların, Din cahillerinin isyana teşvik eden, Fitneyi körükleyen, zararlı, uydurma tefsirlerine, kitaplarına aldanmamalıdır. Cihat, devletin, ordunun, düşmanlarla, kâfirlerle, sapıklarla harp etmesi demektir. Müslüman devlet olsun, kâfir devlet olsun, adil olsun, zalim olsun, kendi devletine isyan etmeye, vatandaş kanı dökmeye, birbirine saldırmaya cihat denmez. Fitne fesat çıkarmak denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fitne çıkarana Allah lanet etsin buyurdu. Müslümanlar devlete karşı isyan etmez, fitneye isyana karışmaz, kanunlara karşı gelmez. Ehhlli sünnet alimleri siyasete karışmamış. Hükümette vazife almamış, yazılarıyla sözleriyle hükümet adamlarına nasihat vermişler onlara hak ve adalet yolunu göstermişlerdir. Bazı cahil din adamları ehli sünnet alimlerinin yolundan ayrılarak devlet işlerine karışmış, asıl vazifeleri olan öğrenmek ve öğretmek saadetini ihmal ederek kendilerine de Müslümanlara da faide olamamışlardır. Son Osmanlı Şeyhülislamlarından Mustafa Sabri Efendi İtilaf Fırkası'nda partisinde çalıştı. Tekke şeyhi olan Hüsamettin Peçeri tefsirinde bilhassa Tebbet suresinin İttihatçıları methettiğini yazmaktadır. Şeyhülislam Musa Kazım ve Ürgüplü Mustafa Hayri efendiler hem İttihatçı hem de Mason idi. Erzincanlı Şemseddin Günaltay din tarihi müderrisiyken halk fırkasına girip mebus ve başvekil oldu. Eyüp Sultan'da, Düğmeciler'de, Ümmi Sinan tekkesinde şeyh iken, siyasete atılan Yahya Galip, Kırşehir Mebus'u oldu. Akisarlı Mustafa Fevzi, Şer'iye vekili iken, halk fırkasına girip, Mebus ve mecliste kanun encümeni reisi oldu. Tasavvuf ehlinden, Gümüşhaneli Ziyaviddin Efendi'nin dergahının mensubu Fehmi Efendi, İstanbul müftisiyken Halk Fırkasına dahil oldu. Sultan Abdülhamit Han zamanında Ayan Senato Reisi olan Seyyid Abdülkadir Efendi ve son Osmanlı Şeyhülislamı olan Mustafa Sabri Efendi Ehl-i Sünnet alimiydiler. İngilizlere satılmış olan devlet adamlarıyla ve İslamiyeti içerden yıkan din adamlarıyla yani zındıklarla mücadele ettiler. Kimseye baki değildir. Mülki dünya simüzer. Bir harab olmuş kalbi tamir etmektir hüner. Buna fani dünya derler. Durmayıp daim döner. oğlu bir fenerdir. Akibet bir gün söner.